ve Özdeş Özbay. Bir iklim için programı daha başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yüce Asunmaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz, destekçimiz Gözde Benli teşekkür ederek başlayalım. Öncelikle tabii bugün açık gazetede daha önceki iki saat içinde pek değinme fırsatı bulamadık iklim meselelerine. Ama kısaca özetleyecek olursak iklim krizinin saatte 16 milyon dolarlık bir zarara yani aşırı hava olayları yüzünden verilen zarara yol açtığı hesaplanıyor. Bu tabii aklın hayalini alamayacağı yani 2000 ile 2019 yılları arasında giderek şiddetlenen fırtınalar, kasırgalar ve seller ve sıcak dalgaları yüzünden en az 2,8 trilyon dolar bir zarar olduğunu sadece 2000'den bu yana yani 20 sene içinde olduğu söylenmiş bu tabi saatte 16 milyon dolara mal oluyor 20 yıl son geçen 20 yıl içinde <gülüyor> Damien Carrington'ın Guardian'dan haberi ve bu e, altından kalkılabilecek gibi görünmüyor Üstelik de daha da kötüleşeceği konusunda hiç kimsenin evet. hiçbir bilim insanının tereddüde yok. Tabii hatta zaten araştırmacılar da belirtmişler bu araştırmanın çok sayıda eksiği var diyorlar. Yani aslında bu miktar mesela 2022 yılında 280 milyar dolarlık bir maliyet sebep oldu. Bütün bir gezegen için işte iklim değişimi kaynaklı olaylar diyorlar ama özellikle düşük gelirli ülkelerde veri eksikliği var dolayısıyla gerçek maliyetin çok daha, daha bu, yüksek, o, evet, yüksek olması <gülüyor> öngörülüyor Bir de ürün verimindeki düşüşler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi Ek iklim maliyetleri de bu hesaba dahil edilmemiş Sadece aşırı hava olayları e, dahil edilmiş Dolayısıyla çok çok daha yüksek bir maliyetten e, söz etmek Böyle mümkün diyorlar Tam anlamıyla bir kabusun yaklaşmakta Hatta artık kapıya, kapıdan içeri girmiş olan bir kabustan bahsediyoruz Nature Communications gibi oldukça önemli itibarlı bir hakemli dergide de yayınlanmış. Yani attribution diyorlar bunlara işte atıf yapan araştırmaların hepsine bakılmış. Ve ne kadar daha fazla sıca, sık sık köysel ısıtmanın aşırı iklim olaylarına, aşırı hava olaylarına yol açtığı hesaplanmış. Bu gayet ciddi bir durumdan bir uyarı lar dizisinden sonuncusunda bu şekilde söyleyelim. Bir başka çok gene kabusu diyebileceğimiz bir haber de Guardian'dan Tom Perkins'in haberi. Yani bildiğimiz Japonya'dan Fuji Dağı ve Oyama Dağında bulutlar dağların üzerinde o. Estamplarda, Japon estamplarında görüldüğü gibi harika görüntü veren gökyüzündeki bulutlar artık tamamen mikroplastikle doluymuş. Bu da çok inanılmaz bir haber. Ee, evet. bu, da, bu da yeni değil aslında. Daha geçen ay e, tam da şeyden Japonya'dan böyle bir açıklama gelmişti. Biz de hatırlayacaksınızdır belki biraz okuma fırsatı bulmuştuk. Japonya'daki bulutlarda yapılan işte bir ilk kez bu tarz bir açıklama yapıyor. Yağmur bulutlarında plastik parçaları mikroplastikler bulundu. Ortaya çıkmıştı hatta litre her bir litre bulut suyunda 6,7 ile 13,9 kadar tane mikroplastik bulunduğu tespit edilmişti. Şimdi bir araştırma daha yapılıyor. Yani bu konudaki bir başka araştırma daha Fuji ve Oyama dağlarının tepelerindeki bulutlarda da mikroplastikler tespit edilmiş. Evet bu da Environmental Chemistry Letters adlı <gülüyor> gene hakemli dergilerden birinde yayınlanmış. itibarlı ve hakemli bir dergide. Ve ilk defa bulutlardaki Mikroplastik e, miktarı üzerine, plastik parçacıkları miktarı üzerine yapılan ilk araştırmaymış ama çok ağır sonuçları olabilecek eğer derhal tedbir alınmazsa diye pro, araştırmanın başındaki e, profesör Waseda, Waseda Üniversitesi'nden profesör Hiroshi Okoshi demiş ki bu plastik hava kirlenmesi doğru. E Hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde ele alınmazsa iklim değişikliği ve ekolojik riskler tamamen gerçekleşebilir ve geri dönüşsüz ve son derece ciddi çevre gelecekteki zararları da ortaya çıkar demişler. Bu da Environmental Chemistry Letters adlı dergide de yayınlanmış. İdişat böyle. Başbakan Sunak da Britanya'da 15 dakikalık şehir projesine savaş açmış. Ya evet yaşanabilir şeydi. Ya hayatı taklit eden, sanatı taklit eden hayat. <gülüyor> Dolaşım Öyle. özgürlüğüne karşıymış 15 dakikalık. Evet ya hakikaten <gülüyor> insan arabasına atlayıp eve gidemez, gidemeyecek mi? Bunu bunu yapacaklar diye çok ağır tehditler de almış bunu ortaya atan şey bu ilginç bir haber. Yeşil evet, akademisyen evet. <gülüyor> Yani ulaştırma başbakan amansız bir saldırı <gülüyor> demiş buna. Yani, çocuklarını okula götüren sürücülere, işe gitmek için arabalarına bağımlı olan, alışveriş yapan, doktora gitmek isteyen, görünmek isteyen, muayene olmak isteyenlere filan. Başbakan Reşit Sunak, demiş bu amansız bir saldırı demiş. Ulaştırma bakanı Mark Harper daha da ileri gitmiş. 15 dakikalık bu çevre dostu. Ee, şehirler konsepti'nin işçi partisi destekli bir hareket oldu. dış mihraklar demiş yani <gülüyor> yani. Bu, bu... bu isterseniz bir 15 dakikalık şehirlerin ne anlama geldiğini kısaca anlatalım <gülüyor> çünkü <gülüyor> onun üzerine komple teorisi kuruluyor şu anda ve bu projeyi ilk kez ortaya koyan bilim insanı da hiç tahmin etmiyordum bunun üzerinden bir komple teorisi oluşacağını diyor. Ve 15 dakikalık şehirler aslında. Kentlerin mümkün olan emisyonları e, mümkün olduğunca e, azaltabilmek için e, trafiksizleştirilmesi bazı bölgelerinin ve buraların yürüme mesafesinde 15 dakikalık yürüme mesafesi içerisinde bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyin e, her şeyi bulabilmesi üzerine kuruldu Yani marketi, terzisi e, işte neyse başka diğer. Parkı, e, evet her şeyi. Dolayısıyla bu 15 dakika yürüme mesafesi içerisine çıkmadan bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kent içinde arabayla dolaşmasına gerek kalmayacağı yani en azından temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek kalmayacağı ve buralarında işte çoğunlukla trafiksizleştirilmesi e, amacı gidiyor. Böylelikle daha yeşil daha az trafiğe e, sahip olan e, kentler oluşturulması esas evet, projeyi ilk, ilk Paris'te gerçekleşmişti. Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde şehir planlama alanında çalışan Kolombiyalı Carlos Moreno tarafından ortaya atılmıştı ama çok tuttu Paris dışında. Seattle, Bogota, Melbourne, Şanghay gibi yani çeşitli kıtalarda, çeşitli merkezlerde, şehir merkezlerinde veya mahallelerde Mahallelerde Birleşik Krallık'ta da Oxford, Bristol, Birmingham ve Canterbury gibi şehirlerin yöneticileri de farklı versiyonlarını önermişler ama amansız bir saldırı başlıyor hem Britanya'nın Başbakanı tarafından hem de Ulaştırma Bakanı tarafından ağır bir <gülüyor> durumla kaydedildi. Yani çok tuhaf bir hayat sanat hikayesi bu. Evet, buradan şeye atlayalım. İkizköylüler Köylüler Akbelen Ormanı davası için mahkemeye yürüyecekler. Akbelen Ormanında bunu da takip ediyor muyuz? Takip ediyoruz. Epeydir. Muğla İkizköy'deki Köy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı doğan eveti başlatmıştır köylüler ve aktivistler. Epey yer vermiştik. Yücesen de takip ettin tabi. Evet. Şimdi... E... Nereye gidiyorlar? Köylüler Maden Ocağı'na karşı 11 Ekim'de e, Muğla İdare Mahkemesi'nde görülecek dava var ve bütün doğa severleri o davaya e, e, davet ediyorlar. Aynı zamanda nöbet alanında e, bir yürüyüş başlatacaklar. E, mahkeme... E, hep beraber izleyelim diyorlar aynı zamanda. E, 14'te başlayacak duruşma. E, sabah 8'de yola çıkacaklar Akbelen ah direnişçileri. E, ve şöyle diyorlar. 11, 11 Ekim'de evet. Evet. E, sabah yani, 8'de yola çıkacaklar. Günü. Kömür madeni Akbelen'i ah geçerse yıllardır üzerinde yaşadığımız ve ürettiğimiz topraklarımızı, zeytinlerimizi ve ormanımızı Köylerimi, köylerimizi kaybedeceğiz ee, henüz kazanmak için müda, mücadele edeceğimiz çok şey var e, diyerek e, bütün doğal severleri e, yürüyüşe destek çıkmaya çağırıyorlar hoşta bir ağız, yerel ağızla hadi yürüyün siz de geliverin gari demişler gari diyorlar ee, çağrı metninde şu ifadeler yer alıyor ee, Akbelendeki ağaçlarımızı kurtarmak için siz dostlarımızla birlikte çok direndik. Bu sırada çok sert müdahalelere maruz kaldık. Şimdi bizlere yaşatılan e, o zindan gibi günlerin, şiddetin, baskının, haksızlıkların hesabını hukuk önünde birlikte sorma zamanı e, diyorlar. Gelin biz bitti demeden bu haklı mücadelenin bitmeyeceğini, yılgınlığa düşmeyeceğimizi birlikte gösterelim. Akbelen için adalet sesini birlikte yükseltelim. Detaylarını yakında paylaşacaklarmış e, adalet yürüyüşünün. Güçlü bir şekilde mahkemeye birlikte yürüyelim diyorlar. Akbelen davası, topraklarımızın davası, ormanlarımızın davası, zeytinlerimizin davası, suyumuzun ve geleceğimizin davasıdır. Akbelen adaletin davasıdır. Gelin bu davayı dayanışmayla birlikte büyütelim çağrısında bulunuyorlar. Evet çok ciddi bir yürüyüşte yani çok ciddi bir direniş yürüttüler Epey zamandır ve geri basmıyorlar. Evet yani yani çok da zeytinlerimiz, incirlerimiz, cevizlerimiz, ürettiklerimiz, suyumuz, havamız, ekmeğimiz, aşımız yemeğimiz, geçmişimiz, bugünümüz, geleceğimiz, çocuklarımız ve torunlarımız için yürüyeceğiz diyorlar. Hadi yürüyün evet. siz de geliverin gari. Şeyi tekrar edelim. E, dava 11 Ekim'de saat 14'te başlayacak duruşma. E, yürüyüş de Akbelenden, Akbelendeki nöbet noktasından saat sabah 08'de başlayacak e, ve hep birlikte mahkemeye e, doğru gidilecek bir adalet yürüyüşü gerçekleştirilecek Bunu da tekrarlamış olalım. Evet. Bugünkü iklim için programının son bölümünde de 5-6 dakikamız kalmışken bu ilginç bir şey var Yeşil Gazete'de Dilan Elapamun dün yayınlanan Yeşil Gazete'de bir ilginç yazısı ve mülakatında röportajında Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı Anastasya Zote'ye bir açıklaması vardı açık gazetede ve çeşitli <gülüyor> yerlerinde açık radyo programlarının bahsetmiştik çok çarpıcı şaşırtıcı diyebileceğimiz bir açıklamaydı. Kendimiz için inşa ediyoruz diyordu Akkuyu nükleer Santralini. Bu bu nükleer santral Rusya'ya aittir şeklinde sözleri vardı ve epeyce bir süre yorumda gelmedi. Sonradan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklaması geldi. Doğruyu söylemiyor demiş. Anastasiya Zoteyeva, yani yönetim kurulu başkanı Akoyünükler AŞ'nin CEO'su ve yönetim kurulu başkanı yalan söylüyor demiş. İlginç. Yani evet. Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam ediyor Akoyünükler Güç Santrali. NGS deniyor ona kısaltılmış. Bir Rus yatırımı Olmasına rağmen Türkiye'deki herhangi bir yabancı yatırımdan hiçbir farkında olmadığını söylemiş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar. Ama uzmanlar da tepki göstermişler. yani Kendimiz için inşa ediyoruz. Bu nükleer santral Rusya'ya aittir sözleri. Dünya tarihinde de ender rastlanan bir şeydi. Bakanın şu sözleri çok enteresan Ömer abi. E e şöyle yanıt vermiş. Akkuyu Nükleer Ayşe, Türkiye Cumhuriyeti'nin me vergi mevzuatına, hukuk kurallarına göre çalışan bir şirket, bir Türk şirketidir. Orada yapılan bir doğalgaz santralinde, santralinden, geçmişte yapılan bir kömür santralinden, rüzgar-güneş enerjisi santralinden hiçbir farkı yok bu yatırımın. Ee, yani sadece ver Türkiye'ye vergisini veren tüm şirketleri Türk şirketi olarak kabul etmiş Sayın Bakan. Ama yani herhangi bir Türk üyesi var mı yok mu CEO'su Türk ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan diğer şeyleri saymamış bakan şirketleri var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ama yani Yeşil Gazete'nin nükleer editörü ve nükleersiz org koordinatörü bağımsız araştırmacı doktor Pınar Demircan... Bakan Bakan Bayraktar'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulamış. Yani yeşil gazeteye verdiği değerlendirmede Sayın Enerji Bakanı Bayraktar'ın açıklamalarını okuyunca yurttaşlara mevcut projenin farklı yanlarının gösterildiğini anlıyoruz demiş. Zira Bakan Rusya Federasyonu ile anlaşmanın Rusya tarafından bir üstünlük vermediğini savunurken zaten anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti'nden nükleer yakıt Üretim tesislerinin kurulması ve işletimi de dahil olmak üzere nükleer yakıt döngüsü hakkında işbirliği ve teknoloji transferi taraflarca mutabakata varılacak ayrı koşullar çerçevesinde yürütülecektir deniliyormuş. Yani alt anlaşmalar var demek ki diyor. Bu o anlama gelir diyor. Bu da bizi reaktör antlaşmasını ya da anlaşmasını sorgulamaya götürüyor. Eğer Türkiye ile Rusya arasındaki Hükümetler arası anlaşmanın manasını sorgulayacak olursak bu anlaşmanın önemi daha ziyade bu anlaşmayla anayasanın dışından dolaşılmasıdır. Anayasanın etrafından çevresinden dolaşılıyor diyor. Ee, yani zira bu anlaşmanın yapılmasından önce anayasanın 90. maddesinin son fıkrasında usulüne göre yürürlüğe konmuş milletler arası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiasıyla anayasa mahkemesine baş bululamaz ibaresi de eklenmiş durumda. Zaten bu böyleydi. Yani NGS'ye yapılan bu şekilde nükleer santrale yapılan itirazların anayasa içinden yapılması önlenmiş oluyor diyor. ÇED yani çevresel etki değerlendirme süreçleri üzerinden. Yani toplumsal güçler ve yurttaşlar olarak İtirazlar yalnızca çet süreçleri üzerinden gerçekleştirilebilmiştir diyor. Şimdi Dr. Demircan da bu hükümetler arası anlaşmaya ulaşmak isteyen okuyucuları da resmi gazeteye yönlendirmiş. Bırakın %51'i diyor. Yani burada Rus yetkili kuruluşlarının proje şirketindeki toplam payları hiçbir zaman %51'den az olamaz Proje şirketinin geride kalan azınlık hisselerinin dağıtımı her zaman ulusal güvenlik ve ekonomik konularındaki ulusal çıkarların korunması amacıyla tarafların rızasına tabidir diye bir ifade var. Yap, sahip ol, işlet, reaktör finansman anlaşmasının detayları. Şimdi bırakın %51'i projenin %100'lük Rusya'ya, %100 sahibi Rusya diyor proje şirketi NGS tarafından üretilen elektrikle dahil olmak üzere NGS'nin sahibidir diyor. Üretilen elektriğin de sahibidir. Proje şirketi Rus tarafınca yetkilendirilen şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak başlangıçta %100 hisse payına %100 hisse payına sahip olacak şekilde TC kanunları ve düzenlemeleri kapsamında anonim şirket şeklinde kurulur diye yazıyor diyor. Yani tamamının Rusya'ya ait olduğuna işaret ediyor. Açıkça görülüyor diyor. Ve Sayın Bakan'ın bu Akuyu NGS'nin Türk hukukuna tabi olduğu sözlerine ilişkin de belirtmek isterim ki 1999'da Türkiye'de uluslararası projelere ilişkin ev sahibi ülkeyle yaşanacak uyumsuzlukların çözümü için tahkim kanunu yani hakemlik müessesesi kabul edilmiştir. Yani Akuyu NGS kaynaklı sorunlarda. <gülüyor> başvuru mevci me merci, tahkim mahkemeleri olacaktır. Bu durumda verdiğimiz linkte 17. maddede 6. tahkim kurulu kararını ve kararını oy çokluyla alır. Bu karar her iki taraf içinde nihai ve bağlayıcıdır diyor. Sonuçta net olarak görülüyor. Yani bakan yalan söyleyerek halkı manipüle etmeye çalışıyor demiş. Yani Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın Akkuyu NGS'nin bir tür şirketi olduğu yönündeki iddialarına yanıt vermiş ve Enerji Bakanı bunu atal söylüyor. Avukat İsmail Akkatal Enerji Bakanı panikle yalan söyleyerek olayı kapatmaya çalışıyor demiş. İlginç yani aynı şekilde Pınar Demircan gibi yani Pınar Demircan daha önce de Türkiye Akkuyu NGS projesini iptal etmeli diye konuşmuştu ve hatta başka bir konuşmasında da yani Yeşil Gazete'de çıkan yazısında da Akvi Nükleer Santrali ile Türkiye kendi Fukushima'sını yaratıyor demişti ama burada bunu son olarak söyleyen de İsmail Akka Atal avukat Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllü avukatı o da bakan açıkça yalan söylemekte ve Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ikili uluslararası antlaşmanın Aksini iddia etmektedir diyor ve Türkiye ile Rusya arasında anlaşmanın ikili uluslararası anlaşmanın imzalanan Demircan'ın atıfta bulunduğu maddesine de dikkat çekmiş. Yani Akkuyu nükleer c100 Rus hissesiyle Rus mülkiyetinde kurulacaktır. Yine aynı maddenin dördüncü kokrasına göre Rusların hissesi hiçbir zaman yüzde 51'in altına düşmeyecektir. Yani Türkiye akvuyla nükleer teknoloji sahibi olamayacak diyorlar. Türkiye tarihindeki de en büyük mini güvenlik tehdidi oluşturduğunu da eklemişler. Vakit, vaktimiz tükendiği için daha başka ayrıntılar da vardı ama son derece önemli ve vahim bir konudan bahsediyoruz. Şimdi herhalde burada bitirebiliriz süremizde doğduğu için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.